Din, abartısız etikettir bugindi rozettir abi. senin içine karışmayan suya safını dokunmayan bir Öyle. Evet. bir de kalbin temiz olacak diyorlar tamam bütün cahilliyet bu keremenin akasası türlü türlü müthiş şimdi kardeşler Allah rızası için iyi bir şekilde düşünelim biz bakın üst tarafta anlatmış olduğumuz o sahabenin yaşantısı o Soma'da vefat eden kardeşlerimiz, onların o bir saatlik imanları ve bugün bizim yaşamış olduğumuz sloganı İslam, iman, buyurun, masal. Dinin en küçüğünden en büyüğüne kadar, cüzüğünden külüne kadar bir Müslüman olarak tam manasıyla iman edip fark edip lazım. Mesela bir evlilik meselesini anlatayım. Bir evlilik meselesi. Ebu Hureyre'nin damadın Said bin Musayyab Rahimahullah Said bin Musayyab büyük bir alimdir, tabiinden zat. Bu kişinin kızını emirler, valiler, vezirler, onların çocukları, en meşhur adamlar gelip bu adamın kızına talip oluyorlarken Said bin Musayyab bunlar reddediyor. Kabul etmiyor. Benim size verecek bir kızım yok. Said ibn-i kardeşlerin meclisinde onlarca yüzlerce gençler var, salih gençler böyle. Allah'a kul olmuş, bütün dünyayı elinin tersiyle itmiş, Allah rızası için yan yana gelip de ilim öğrenmek isteyen, Allah'ın dinini öğrenmek isteyen, yaşamak isteyen gayretli gençler var etrafında. Bir gün Said ibn-i meclisine bakıyor ki bir tane genç, o meclise uğramış. Ertesi gün olduğunda Said ibn-i diyor ki, Ey Ebu Veda! Ne oldu diyor meclisimizden uzaklaştın bir şey mi oldu diyor ki ey hocam ey ustap bir şey yok benim diyor eşim vefat etti de onun diyor defin ve tazi işleriyle ilgilendim bundan dolayı diyor sohbet meclislerine ilmeclislerine giremem o da diyor ki hay Allah iyi ne versin seni Madem böyle bir zevcen vefat etmiş, bize niye söylemiyorsun? Gelirdik, defin işlemlerini beraber yapardık, taze işlemlerini beraber yapardık. Niye bize söylemedin sen? Olsun diyor, söylemedin. Said-i diyor ki, peki bundan sonra hiç işte, evlenme var mı? Adam diyor ki, Allah diyor, benim diyor, bana kim kız verir ki artık? Üç dirhem param var. Ki çok düşük bir paradır o, arkadaşlar Düşük bir param, nevla. Benim diyor, üç bir hem param var. Allah rızası için beni üç bir hemle kim evlendirir ki? Bana kızını kim verir? Sayın müsabir diyor ki, Subhanallah, ثلاثة دراهم لا تعفو مسلم. Diyor üç bir hem diyor Müslümanı diyor iftardı kıramaz mı? Müslümanı kurtarmaz mı? Ne diyorsun sen? Adam diyor beni kim evlendirecek? Diyor ben sen evlendireceğim. Kim de? Diyor seni kendi kızımla evlendireceğim. Adam diyor, Said kızı. Hani şu velilerin diyelim, veyahut valilerin, emirlerin, vezirlerin, veliaht olan çocukların, zengin zengin çocukların gelip istediği ve senin de vermediğin kızım mı? Evet, onu göreceğim sana. Şaşırıyor. Niye böyle? Çünkü Said ibn-i ne şanda, ne sevrekte ne malda mutlaka kardeşler. O dinen ve ahlaken güzel bir Müslümanı bulup kızını evlendirmek istiyor. Adamın derdi o zaten. Mal <gülüyor> bunlar yalan. Bana dininde ahlakında güzel olan genç lazım diyor. Evlendireceğim seni diyor kızım. Adam diyor, çok sevindi. Hemen gitti diyor mescidin bir köşesine elini açtı dua etti sonra çıktı hutbeye bütün Müslümanlara dedi ki ne hamd ve salveleyi getirdi, dedi ki ne, ey Müslümanlar, falan oğlu fila falanı, ben kendi kızımla nikahlıyorum, siz de burada şahitsiniz, Allah bunların akiplerini mübarek etsin, dedi. Fıza sormayacak mısın? Ya bu sahibim müsait de biraz, hani demokrat kapalı değilmiş ama. Ya. An yani önceden biraz kıza sorması lazım değil mi? Kızın bir gönlü alınması lazım değil mi? Ayıptır ya. Orada öyle yok, kardeş. daha demokrası oraya girmemiş. Sahibi Müseyyab diyor ki duasını yapıyor, tamamdır. nikahı gerçekleşti. Adam diyor ki, öyle bir çok sev öyle sevindir ki yani Sahibi Müseyyab'ın kızı, bu kız kimdir? Sahabeden Ebu Hureyre'nin torunu. Bizde hadisleri en çok nakleden sahabeden Ebu Hureyre'nin torunudur. Dedik ya, damadı Sahibi Müseyyab. Daha sonra kardeşler adam diyor ki, vallahi diyor, öyle bir sevindim ki ne diyor, hemen koşa koşa diyor, eve gittim, zaten evde ettim, şey Hanımı da dün, bir dün vefat etmiş, ertesi sabah şey, bunu kızıyla, Adam eve gittiğim vakit diyor, vakit gün batımıydı, hemen diyor, ekmekle diyor, sirkeyi çıkardım, orucumu açıklattım, zira diyor, iftar vaktiyle. Hani bugün, hani bu iki tarafıdır kardeşler. Kayınbaba, Elbette dinine düşkün ahlaklı bir Müslüman arayacak ama O Müslüman şahıs da bu adam gibi olacak Allah razı olsun. Yani Deyleği ortadan tutmamız lazım değil mi? Şöyle tuttuğun anda olmaz Ortadan tutacaksın Şimdi adam gelip diyor ki Bana bir tane diyor bacı vurun Ama takvalı olsun ha Tamam e, Gece namazları da olsun gündüzleri oruç tutsun Peki Zakir olsun ilimli olsun yani, bir de varsa güzel olsun. Adam böyle söylüyor. İyi peki kardeş, sana böyle birini bulduk da sen kimsin ya? Hele sen bana kim olduğunu söylesene. Sen bu söylemiş olduğun vasıflara Allah rızası için sahip misin? Sende takva yok, namaz yok, veya da namaz varsa da oruç yok vesaire zövk yok. Sen kalkmışsın böyle birini söyle. Ya Allah da dağına göre kar vermiyor mu oğlum? Şimdi bu adam ne dedi? Çıktı geldi dedi ki ben oruçluydum, ekmekle, sirkeyle orucumu açacaktım. Öyle amsam bir sofrada kurdum bir bakın fakir adam, eve geldim vallahi diyor, çok sevinçliyim. İçeri girdim iftar edeceğim vakit, bir de baktım diyor kapı çarptım. Dedim, kim bu? Dedim, kim o? Dedi, Said. Hemen diyor aklıma geldi. Dedim, burada zaten bir Said dönendiği zaman Said bin bakma gelir. Ki Said Müseyye kardeşler, 40 yıl boyunca eviyle mescid arasında gidip gelen bir zat, 40 yıl boyunca ihtitaht tekbirini asla ve asla bir vakit namazı da kaçırmamış. 40 yıl boyunca. Böyle bir adam. veri rivayetlere göre 40 yıl boyunca bir tane adamın ensesini görmüyor abi. Ne demek? Yine ezan okunduğu vakit. En birinci safta kendisi kendisi ben yani kırk yıl boyunca insan şaşmaz mıyım? Hiç kırk yıl boyunca bir tane adamın ensesini görmemiş. Ne demek? İkinci ve ikinci safta namaz kılmamış bir adam. Böyle bir adamı kızılışı Geldi diyor, dedim ki herhalde bu vazgeçti yani. Vazgeçti. Kim bana kız verecek dedim ya üç dirhem param var. Beni de zaten diyor iki dirhem evlendirdi. İki dirhem karşılığında mehir olarak ben bunu evlendirdim dedim. Kapıyı açtım. Dedim hoş geldin. Hemen lafa kendisi gülüyor. Aslında de çağırsaydım ben zaten sana gelirdim yani. Senin buraya kadar gelmenize gerek yok dedim, yani, zannedip misafir. Sakin misafir diyor ki, estağfurullah diyor, diyor ben sana gelmen lazım. Diyor, ne oldu? Dedi ki, vallahi... Bugün... Sen... Benim kızımın kızımla diyor, evlendirdiğim bir insansın, şahısın. İlkanız var sizin. Vallahi diyor, bu gece senin bekar diyor. yatmam yatmandan beri ben korktum diyor. Allah'a bunun hesabını nasıl veririm diye düşündüm de hemen aldım kızımı sana getirdim diyor. bugün senin bekar olaraktan gecelemem beni ürküttü korkuttu da Allah beni bu adam niçin bekar olaraktan geceledi yattı deyip de hemen demesin diye hemen kızımı sana getirdim ki bu gece bekar yatmayasın ne babaymış ya! Örf, adet buna uygun mu? Vallahi İslam'a uymayan örfler, adetler yerin dibine girsin. Örf, adete ters bir şey olur mu? Adamın yeni karısı ölmüş. İslam'a bakacaksın sen. İslam ne diyor? Dedim ya sloganik İslam yaşamaktan çıkarım. Said i̇bn yaşadığı İslam, sloganik değil kardeşler. Tam manasıyla imani. Kalpten. Allah beni diyor bununla hesaba çeker diye korktum da, al sana hemen kızımı getirdim diyor. Adam diyor vallahi sevindim. Kapı, bir müseye, diyor. Şöyle bir arkasına baktım ki siyahlar bürünmüştür diyor, kızı arkada bekliyor. Kızını şöyle kolundan tut diyor, kapıdan içeri koyar koymaz. Kız diyor yüzüne bakar bakmaz diyor, vallahi diyor hayasından bayılır diyor. Kız hayasından bayılır. Ne kadını ne iffiyormuş. Hayatında hiçbir erkeğin yüzüne bakmamış, hani evlenmiş ya, babası getirmiş, koca evine kendisini getirir getirmez, kocasının yüzüne bakar bakmaz. ilk defa baktığından dolayı, kardeşler, abiler, hayasından yerlere düşüyor. Bugün ağzında de gezip de, sakızla gezip de, erkeklerle kol kola gezen kadınlar, kızlar, bile tesettürlü olan kişiler, Bunlara bakın, bir de Said-i kızına baktılar açmış. Vafi o kadın. Hayasından ve vallahi yere düştü, bayılda. Said-i Müseyr dedikten Allah izdiva-ı zümbarek eylesin, hadis-i dedi, kapı kapattı gitti diyor. Vallahi ben o kadının yanında duramadım. Yüzüne baktım, vallahi diyor dünyada görmüş olduğum bütün kadınların en güzeli. Ben onun haricinde vallahi bir güzel daha görmedim. Diyor. Hemen diyor, onu bıraktım, hemen evim damına çıktım. Komşulara dedim ki ne, Said ibn-i geldi, kızını benimle nikahladı da, gelin şununla bir ilgilenin de ben annemin yanına gideceğim, annem bir haberdar edeyim, gereği Adam heyecanlanıyor. Hemen gidiyor annesine, diyor ki, anne durum bundan ibaret, annesi diyor ki, orumu bekle. Üç gün boyunca diyor, gitme kızın yanına. Anne de üç gün boyunca, anne nedir, izdivaç kurma ilişki kurma, ben seni diyor, aynı böyle düğün arayına musun gibi diyor, seni süsleyeceğim öyle göndereceğim kız yani öyle olmaz. Anneye bakın, babaya bakın, adama bakın, takvaya bakın. Ve kardeşler diyor ki vallahi ben üç gün boyunca o kadında diyor, bir türlü yani çok güzel arametler gördüm. Gündüzleri oruçluydu, geceleri kıyamdaydı namaz kılıyordu. Konuştuğu zaman diyor, en güzel kelimelerle konuşurdu diyor. Sustuğu zaman da diyor, en güzel yerde susardı. Ben hayatımda onun gibi bir kadın daha görmedim hayatımda Tabi daha sonra izdivaç kuruluyor. Aradan belli bir gün geçtikten sonra adam diyor ki, kar, Saygı bin Seher'in kızına, ben gidiyorum diyor. Karısı diyor ki, nereye gidiyorsun? Diyor ki, Saygı bin yanına gidiyorum. İlim tahsil etmem lazım. Allah'ın dilini öğrenmem lazım diyor. Karısı ne diyor biliyor musunuz? İclis فَاِنَّا عِلْمَ سَعِيدُ كُلَّ رُولِمْ Otur, gitme. Said İbn-i yanında var olan ilmin hepsi de bende vardır. Said İbn-i yanında var olan öğrenmiş olduğu bütün ilimler bende. Bende var gitme ben sana öğretirim diyor. Nasıl yetiştirmiş kardeşler görüyorsunuz değil mi? Böyle iffet bakın ilimli. Alim bir kadın yani. Bir ay sonra gidiyor Said Müseheb'in yanına. Said Müseheb'in meclisi parabalık. Onu gördüğü zaman tebessüm ediyor damadı. Ondan sonra hepsi çıkıyor. Said Müseheb'in yanına geliyor. Said Müseheb diyor ki misafirimiz nasıl? O diyor ki misafirimiz çok güzel, iyi. Allah razı olsun. Yani diyor peşim çok iyi. Ben onu da diyor hiç birinde görmedim hasletler gördüm. Çok güzel daha sonra Said Müseyyed diyor ki, tamam diyor, al şu 20.000 dirhemi, al yavrum diyor, gidin diyor ihtiyaçlarınız için harcayın diyor. Hayin babaya bakın kardeşler, babaya bakın. İki dirhemle ilerliyor ama Said Müseyyed diyor ki, al şu 20.000 dirhem, gidin işinizi, işinizi, yüzünüzü görün, evin ihtiyaçlarını karşılan. Görünce bu kardeşler anlatılan şeyler nedir biliyor musunuz? İslam Allah rızası için şu slovanik olmaktan çıkaralım da, hakiki manada yaşayalım kardeşler. Hem kendi aile evradımıza yaşatarım, kendi akrabalarımıza yaşatarım, kendimiz yaşayalım. Yani bu din, vallahi kardeşler, sokak para tıracak bir din değil. Bu din tertemiz bir din. Bu dinin girmiş olduğu kalbin tertemiz olması lazım. Allah rızası için şu sloganı ikislamdan artık kurtularım. O sahabenin ilk baştaki o göğsünün tertemiz olması, o diğer maden işçilerin o son bir saatlik anları aklınıza gelsin. Ve bu Said Bilmiş'in de hakiki imanla dini yaşaması lütfen Allah rızası için artık bizler ve Söylediğimiz İstanbul, yaşadığımız İslam artık birbirini tamamlasın kardeşler. Bugün vallahi evlatlarımız, vallahi çocuklarımız yanıyor. Bugün dünyada bir ateş yanıyor. O ateşin içerisinde vallahi senin hanımın da yanıyor, çocukların da yanıyor, hepsi yanıyor. Vallahi bugün otobüste gidiyoruz, yanıma küçücük, orta bir, orta ikiye giden çocuklar var, öyle şeylerden konuşuyorlar ki, vallahi ben burada hayamdan konuşan konuşanım kardeşler. Öyle şeylerden konuşuyorlar ki, ben vallahi utanıyorum. Orta bir, orta ikiye giden gençler bunlar. Şimdi bu gençlerin elinden siz tutmazsanız, biz tutmazsak bu gençler nereye gidecek? Bugün şu Allah tarafının mescitleri, mescitleri olmazsa, camiler olmazsa, Sohbet yerleri olmazsa bu Müslümanlar nereye gidecek? Artı bunu Allah rızası için varalım kardeşler. Lütfen artık şu imanı sıralanık olmaktan çıkartalım. Hakiki manada bir iman geçelim inşallah. İnşallah bu kelamlar bir gün inşallah fayda verecek. Bir yıl sonra, iki yıl sonra, on yıl sonra, peki sohbetten sonra. Ama inşallah fayda verecek zamanınızı da